Genç Havan, hazırlayan ve sunan Olcay Meşe. Merhaba Rahat Havan dinleyicileri. Genç Havan olarak bu haftada yine sizlerleyiz. Öğrenciliğe, gençliğe, heyecana dair bütün e, gündemi buradan takip etmeye çalışacağız. Ve tabii konuklarımla beraber... Bu hafta önemli bir haftaydı bizim için. Hem eczacılar hem öğrenciler hem sağlık çalışanları ve vatandaşlar olarak çok kritik bir süreçten geçtiğimiz şu dönemde çok büyük bir miting yapıldı Pazar günü Ankara'da. Öğrenciler olarak biz de katıldık bu mitinge. Eczacılar olarak destek verdik Tabipler Birliği'nin çağrısına. Bu hafta bunu konuşacağız. E, mitinge giden arkadaşlarımız var yanımızda. İki konumuz, değerli iki konuğumuz. Ee, i̇sterseniz tanıtalım onları sizlere. Merhaba ben Armağan Akın. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de Merdan Zengin. Armağan'la aynı sınıftayım. Ee, gerçekten bu yolculuk vesilesiyle e, güzel vakit geçirdik. Aynı zamanda birçok da şey öğrendik. Bunun için başta İstanbul Eczacı Odası olmak üzere. Olcaya da teşekkür ediyorum. Ben özellikle sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, öğrencilik her zaman bir ortama heyecan verir. Biz de İstanbul Eczacı Odası olarak bu mitinge katılırken en fazla öğrencinin katılımını sağlamak için bayağı uğraştık sizlerle beraber. Özellikle sizler e, tanıttınız bu mitingin ne kadar önemli olduğunu öğrencilere sizin bir başarınızdı. Biz çünkü alanlara e, çok fazla müdahale edemiyoruz çalıştığımız için. Ee, öğrenciler bu işi gerçekleştirdi ve şu son dönemde özellikle e, daha asosyal olduğumuz, daha bencil olduğumuz dönemlerde kaldı ki kendi mesleğimiz için yapılan bir eylemdeydi. Yani bunu da parantez içinde söylüyorum yine bütün sağlıkçıları ilgilendiriyor ama e, tabip odasının çağrısıydı. Bu noktada böyle bir kritik süreçte eczacılığın, ...ne durumda olduğunu öğrencilere aktardığınız için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu bilince sahip olduğunuz için, sizinle e, tanıştığım için çok çok mutluyum. Bunu biraz değerlendirelim. Yani öğrenciyiz tamam, e, daha mesleğe geçiş sürecimiz belki sancılı olacak, belki keyifli olacak. Ama bu dönemde öğrenciliği neyin ne kadar ilgilendirdiğini konuşmak istedim sizlerle. Tam da böyle büyük bir miting e, sürecinden geçmişken katılımın da yüksek olduğu bir e, miting gerçekleştirmişken e, bu aşamada nelerde tıkandık, neler yapmamız gerekiyordu veya e, neyi fazla neyi eksik yaptık bir konuşalım sizlerle. Ben şunu e, soracağım okul içerisinde. Bir miting, miting demeyelim de böyle e, özellikle sağlık alanında çünkü sağlıkçıyız bununla insanlara yaklaşmamız gerekiyor. Sağlık konusu dendiğinde ne kadar e, duyarlılığa sahip öğrenciler yani kendi mesleklerini tanıyabiliyorlar mı? Mezun olduktan sonra nelerle karşılaşacaklarını biliyorlar mı? Çünkü öğrenciyken buna biraz da e, geri plandan yaklaşıyoruz biz daha önceliklerimiz var elbette. ...yurt problemleri olsun, maddi sıkıntıları olsun. Ama meslek de önemli. Yani nasıl önemli? Yapacağın işi insan e, bilmesi hele hele öğrencilik döneminde ger gerekmekteyken... ...bu son dönemlerde sanki biraz çok çok biraz demeyelim daha geri planlara atılıyor. E, benim gözlemim bu yönde. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, tabii söylediğin gibi... E... Toplumun genelinde sadece öğrencilerde değil, bir bireyselleşme, bir asosyalleşme, yalnızlaşma var toplumda. Bu genel toplumun yaşanan dayatmalardan kaynaklı do da o. Böyle tabii. İstanbul Üniversitesi Teziracılık Fakültesi olarak öğrencilerin duyarsızlığının tabii ki farkındayız. Ettiğimiz sohbetlerde, derslerde... Sadece aslında öğrenciler e, mitinge mesleğe değil okula karşı da aslında çok fazla duyarlı değiller hı hı. derslere. Hı hı. Her şey e, mış gibi yani öğrenciymiş gibi okulmuş gibi üniversiteymiş hı. gibi. Herkes aşılması gereken e, bir engel var. Bunu aşmak için neler yapılması gerekirse onu yapıyor ve yoluna devam ediyor. Aynen sonucun ne olacağını çok fazla düşünmüyor. Evet aynen öyle aynen öyle. Biz de birazcık bu konuyu aslında İstanbul Eczacı Odası'nda Gençlik Komisyonu e, var olmaktayken e, bir dönemler biraz daha pasifti çünkü aktif olduğu dönemlerde özellikle insanlara bunu aşılamaya çalıştık. Ne dedik? Yani mesleği olan, mesleğin geleceğine olan e, güven. Mesleğin geleceğine olan e, sadıklık. E çünkü bizim eczacılık biliyorsunuz e, etik kuralların dışına çıkmaya çok müsait bir meslek. E, ve bunu mevcut eczacılar üzerinden değerlendirirken öğrencileri unutuyoruz. Öğrencilere bunu sadece derste herhangi bir konu olarak gösteriyoruz. Bunu pratik alanda e, yaşanmaya çok da müsait bir e, bölümümüz yok ne yazık ki. Stajlar şunlar buna elbette bize gösteriyor ama... Mezun olduktan sonra e, neyle karşılaşacağımızı bilmeden mezun oluyoruz. Yani hocalarımızın yönlendirmeleri elbet var. Stajlarda edindiğimiz tecrübeler elbette yardımcı olacak bize. Ama meslek hayatında e, çok da bir yardımı dokunmuyor bu bize gösterilen tecrübe, edindiğimiz tecrübeler. Daha farklı bir şeyin olması lazım. Yani e, öğrenciyken Biraz daha mesleğimizi öğrenmek lazım. Meslekten ziyade çünkü sağlık çok kritik bir süreçten geçiyor. sağlıkla dönüşüm projeleriyle eczacılıktan tutun e, tabipleri ilgilendiren, hemşerileri ilgilendiren gördüğünüz alanda ne kadar fazla sağlık çalışanı meydandaydı. O nedenle böyle bir süreçte insanların gelecekte neyle karşılaştığını gösteren bir... E, ...pozisyonumuz olmalı bizim... ...İstanbul Eczacı Odası Gençlik Komisyonu olarak. Evet... E, ...senin de bahsettiğin gibi... E, ...İstanbul Eczacı Odası Gençlik Komisyonu... ...öğrencilere... ...üretmeyi, araştırmayı... E, ...birlikte bir şeyler yapma fırsatını... ...fazlasıyla veriyor. Biz bunu okulda... ...bu fırsatı edinemiyoruz. E, sözüm ona kulüplerde... E, ...halı turnuvaları... ...PlayStation turnuvaları yapılıyor... Daha bize mesleğimizle, günlük hayatta bize dayatılanlarla ilgili, kültür, sanat etkinlikleriyle ilgili ne yapılabilecekse biz ancak İstanbul Eza Odası Gençlik Komisyonu yapıyoruz. Ve bu çağrıyı sürekli arkadaşlarımıza her fırsatta dile getiriyoruz. İstanbul Eza Odası'nda Gençlik Komisyonu'nda neler yaptığımızdan söylediyoruz. Bu komisyonla faydasını bugün miting ardında da ne kadar faydalı olduğunu gördük. Mitinge evet, yaptığımız evet. çağrıda arkadaşlarımız Gençlik Komisyonu'nun etkinliklerine katılan arkadaşlar daha ilgi gösterdiler. Kesinlikle öyle. Bir baktık ki bize Gençlik Komisyonu'nun düzenlediği etkinliklere, tiyatroya, dansa veya dergiye birkaç birkaç satır bir şey yazanlar ya da yardımcı olanlar, hatta derginin okula götürülmesi aşamasına koli taşıyan arkadaşlarım bile yani dergileri götürüyoruz, kolileri taşıyoruz. Onların bile ya Gençlik Komisyonu bir şeyler yapıyor, öğrenciler bir şeyler yapıyor deyip. E, bir sahiplenme sözü Aynen öyle evet. E, bir örnekten bahsetmek istiyorum. E, Gençlik Komisyonu dergisinin genç havanı çıktığında arkadaşlarla birlikte e, diziyorduk birkaç kişi. Birkaç kişi de seyrediyordu uzaktan bizi. Niye bakıyorsunuz yardım etseniz de dedim onlara. Sert çıkıştı. Bu sert çıkışma onlar da. ...ve sempatik bir şey <gülüyor> aldı aslında sert ama tatlıydı yani. Geldiler yardım ettiler o yardım eden arkadaşlar da mitinge katıldılar daha sonra bizimle. Yani biz burada öğrencilerin üzerine giderken e, bencillik arttı e, işte sorumsuzluk arttı derken aslında... E, Bazen de yanlış yapıyoruz. Çünkü herkes çoğu şeyin farkında. Evet aslında çok fazla umutsuzluğa da kapılmamak gerekiyor. Aslında durum o kadar da umutsuz değil yani. Tabii, ben de senin söylediğine katılıyorum. Biz az diyoruz ama yani kişi olarak az diyoruz. Çevremizde bu, bu duyarlılığa sahip insan az diyoruz ama aslında çok tabii yani, yani ikisi Sadece birlikte. Sadece kendimizi gösteremiyoruz. Yani evet. orada yardım etmek e, tabii. Önemli bir şey. Ama onu düşünemiyoruz. Yani biri bir, bir şey dediğinde tamam yapılır. Yardım edilir. Bundan ziyade o derginin oraya mesela standta bittiği zaman bunun sorumlusu sen değil 3-5 tane arkadaş bile değil hatta. Orada evet. bir de a dergimiz bitmiş kütüphanedeydi hemen alıp koyalım. Yani bu sahiplenme başka evet, bir şey. Bu çekincelerimizden sıyrılıp sahiplenmedir. Bu çok önemli. Aslında biz durumu giderek bu hale getirmeye çalışıyoruz. Tim e, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin öncelikle eczah odasını yani mesleğini ardından orada yapılacak tüm etkinlikleri dergi çıkarılmaktan şey, tiyatro gösterimine, tiyatro etkinliklerine film gösterimlerine kadar tüm etkinlikleri sahiplenmesi orada e, görevler alması görevlik bilinci, sorumluluk bilinci insanlara e, bir şeyler yapmayı bir şeyler yapma isteğini arttırıyor aşılıyor. Bu da Üretimi arttırıyor Üretimde sorumlulukları böyle. <gülüyor> öyle. Biz biraz karamsar bakıyoruz galiba Bu da bizim eksikliğimiz olsun Kısa bir ara verelim arkadaşlar Sonra tekrar mitinge dönelim Biraz mitingi değerlendirelim sizlerle Bir şarkı arası verelim Sözlerimi geri alamam Kazdığımı yeniden yazamam, çaldığımı baştan çalamam. Bir daha geri dönemem. Atlıyorsa göz yaşım coşum seven gönlümze durmasın, Rosmild kavuların çığrmasın. Bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir mutlu yaşatan insanı Ağzım elime sazımı Yine aşınca çayın suyu boyunu Belki yeniden karşıma çıkacaksın Göz göze durup bakınca göreceğiz Neyiz ve nerelerdeyiz Bilemiyoruz Bir daha geri dönemem Akıyorsa göz ışık kırmasın Çoşun seven gönlümse durmasın durması, Dost bildiğin kanıları bir, bir daha geri dönemem, dönemem. İstikere hayat bana olmadı, olmadı ya da Her, her nefes, nefes alışımız bayramdır Bir mutlu yaşatan insandır Aldım bir elime sazımı yay soy boyunu belki yeniden karşıma çıkacaksın göz we the Europa'yı göreceğiz izlere ne İnanamlı bir şarkıdan sonra arkadaşlar e, miting esnasında çok dinledik. Mitingi hazırlanırken de çok dinledik. E, bu, Bulutsuzluk özleminden sözlerimi geri alamam. Bunun arkasından biraz mitingi değerlendirelim, gidişi değerlendirelim, çalışmalarımızı değerlendirelim. Nasıl bir çalışma yaptınız okulda? İnsanları nasıl bu konuda ikna ettiniz? Çünkü gelen sayısına bakılırsa birebir konuşulmuş. Çünkü hepsi bilinçli, e, orada atılan sloganlara destek veren. Yani neyi, nasıl yapacağını bilerek gelen arkadaşlardır. Ve çoğu birinci, ikinci sınıftı daha mesleğe başlamadan hatta öğrenciliğin e, o... Sorunlarına sıkıntılarına tam anlamıyla görmeden direkt mesleğin sıkıntıları için gelecekte neyle karşılaşacağı kaygısı için alandaydı. Bu da dediğim gibi sizin bir başarınız. Çünkü teker teker ikna etmeyle gelen bir potansiyel vardı orada. Şimdi bu konuda Arman dedikleri çok doğru. Şöyle söyleyeceğim. Birinci ikinci sınıflar normalde tabii ki Önerinin henüz uzun yıllar olduğu için önem vermezler hani böyle mitingler falan daha vaktimiz var diye ama bu arkadaşlar e, odaya geldi gitti birçok şeyin bilincine vardı ve bu sayede henüz e, erken olmasına rağmen belki de onlar için 4. 5. sınıfların katılımından çok daha fazla e, bu organizasyonda yer aldılar ve gerçekten çok da zevkli oldu biz çünkü e, okulda biraz Açıkçası aktivite problemi çekiyoruz. Fazla bir araya da gelemiyoruz. Ama çok zevkli oldu buradan Ankara'ya kadar gitmek, otobüste şarkı söylemek, mola verip yemek yemek ve dans etmek, oyunlar oynamak yol boyunca. Daha sonra Ankara'da hep birlikte yürümek çok zevkliydi. Yani açıkçası yani her ay olsa <gülüyor> aç, yani gitmek isterim. Bunu da herkes de böyle söylüyor. Ee, Tabii her şeyden önce anlamı önemli bunun. Ee, eğlendik evet şey yaptık ama e, çok e, bilinç uyanması açısından evet Olcay bu bize yardımcı oldu. Ve buraya geldiğimizde diğer arkadaşlarımız bize sordu hani ne yaptınız, ne ettiniz... E, işte endişeli olanlar vardı ne bileyim bu tür bir şeyin içinde Hı, yer almaktan. Miting eylem ister istemez bir endişe geliyor insanların aklına. Evet ama biz tabii onlara anlatınca bu, bunun ne kadar eğlenceli ve zevkli olduğunu Onlar da bir dahaki organizasyonda zevkle yer almak istediklerini söylediler. Tabii tabii. Ya zaten mitinge gidiş aşaması hep böyledir. Bunda yoktu ama daha önceki 2008 mitingimizde bizim eczacıların olduğu mitingde. Yanlış hatırlamıyorsam bir otobüs de ekstradan da. ...kavul zırnaya ayrılmıştı. E, miting böyledir yani... ...sen karşındaki insana söyleyemedin... ...anlatamadığın şeyi tek kişi olarak... Bir araya gelip binlerce kişiyle anlattığın zaman muhatabını buluyorsun seni dinliyorlar. Evet. Oraya giderken de hep bize derlerdi zaten böyle oturup sus pus giderken ne oluyor kardeşim cenazeye mi gidiyoruz mitinge gidiyoruz diye. Mitingin bir de ekstradan böyle e, Yani biz eğlenceli olacak gideceğiz eğleneceğiz derken yani onun farklı bir anlamı var birliktelik var. Çekilen halaylarda kardeşlik var söylenen türkülerde birliktelik var. Evet ee, senin de söylediğin gibi e, biz hatta o 2008 eczacıların yaptığı mitingde forların kapatılması durumunu birlikte bir şeylerin yapılabilirliğini göstermek açısında mitinge çağrı yaparken çok kullandık. Tabii. Şimdi yeni gelen birinci sınıf ve ikinci sınıftaki arkadaşlar 2008 eyleminin başarısını bilmiyorlardı. İşte biz 4 kapatılma sürecini 2008 eyleminde 35 bin eczacının nasıl Ankara'da bir araya geldiğinden bahsedince onlar da ister istemez bu durumdan etkilendi. Yani insanlar aslında yapılacak mitingin başarıya ya da işte bir sonucu olacağına inandıktan sonra hiç, hiç kuşkusuz katılabiliyorlar. Birçok arkadaş da öyle oldu. Bu örneği çok sık kullandık. Mutlaka zaten en sık sorulan e, soru şudur. Tamam git, gideriz. Yani destek veririz. Yani bu destekten ziyade bizim geleceğimiz için. Kimse kimseye destek vermiyor. Herkes orada kendi e, lafını söylemek için meydanda bir araya geliyor. E, dediğim gibi aynı soruyla çok karşılaştık. Biz sizde karşılaşacaksınız. Önünüzde daha e, birçok yıl var. Tamam gidiyoruz ama bir sonuç alacak mıyız, bir sonuç elde edecek miyiz diye ee, onlara verilen cevap ne yazık ki her zaman olumlu olmuyor. Yani meeting demek o, o senin talebini, isteklerini kesinlikle yerine getirecekleri anlamını taşımıyor hiçbir zaman Keşke her şey yolunda olsa da mitiklere gerek kalmasa. ayda bir Ankara'ya gezmeye veya başka bir meslek adına gençlik evet. adına farklı şeyler yapmaya gitsek ee, orada giderken e, fark ettiniz mi bilmiyorum sol tarafta bir Luna park vardı evet, herkesin haklı evet, orada hak kaldı olarak. ve yani dediğim gibi çoğu birinci ikinci sınıf olmasına rağmen bizim bir de aklımız orada kalmışken Bizler slogan ata ata meydana girme çabası içerisindeydik. Yani sorun şurada dediğim gibi umarım senin e, talebin gerçekleşmez. Ayda bir miting yerine e, daha paylaşımı bol, daha e, güzel şeyler yapmak için şehir dışına çıkarız. Mitingin e, önemini çok güzel bir şekilde anlatmışız zaten arkadaşlar Orada o potansiyeli kitleyi görünce daha iyi anlıyoruz. Yalnız şöyle bir durum var bize hep 2008 veya diğer İstanbul'daki eylemleri kıyaslama olarak şunu diyorlar daha az sanki katılım daha öğrenciler olsun evzacılar olsun normalde baktığınızda aslında az değil çünkü gündem daha çok çağrı olarak Tabipler Birliği yaptığı için Doktorları ilgilendiren bir gündem olarak geçiyor. Keza 14 Mart'ın bir gün öncesi olması dolayısıyla. Ama biz destek verdik şeklinde algılandı. Evet hem destek verdik hem kendi taleplerimizi ilettik orada. O nedenle katılım elbette kıyaslanacak. Fakat bu destek ve kendi talebimizi Ankara'ya taşımak kolay bir süreç değil. Çok kısa zamanda örgütlenmeyi başardık çok kısa zamanda çok fazla insana ulaşamadık zaten öyle imkanımız yoktu ama gayet dediğim gibi daha öncesinde de o bilinçle gelen kitle çok fazlaydı ki luna parklara kaçıp <gülüyor> eğlenmediği evet, insanlar özverili tabi özveri de bulundular arkadaşlar şimdi biz burada bir eylem yaptığımız zaman istiklale gelmek kolay ya da ne bileyim bir kadıköy'e bir vapurla ulaşabiliyorsun ama bir ankara yolculuğu gerçekten göze almak zor üstelik Bayan arkadaşlarımız ailelerine biraz hı hı. tabii ki hani konuşmalılar. Aileler de güvenmeliler. Çünkü kimlere emanet ettiklerini bilmeliler. Ama mesela ben bir örnek vereceğim. Çok hoşuma gitti. bir Birinci sınıftan bir arkadaşımız katılmıştı bu bayan arkadaşımız. Ve tek başına hiçbir arkadaşı olmadan yeni gelmesine rağmen üstüne üstlük İstanbul'a da yeni taşınmışlar. Bu çok hoşuma gitti. Hani... Hem onun böyle bir şeye cesaret edebilmiş olmasına hayran kaldım. Üstelik ailesinin, ailesinin haberinin olup olmadığı sorunla da tersine ailesinin onu teşvik ettiğini söyledi. Ne de olsa bu benim mesleğim, bu benim geleceğim dedi. Bu çok hoştu. Ve tanışma imkanımız olduğu için de bol bol sohbet ettik hepsiyle. Biz aynı zamanda genciz, elbette eczacıyız ama bizim de eğlenmeye ihtiyacımız var, plan yapmaya ihtiyacımız var. Hava çok güzeldi neyse ki hı hı. imkan verdi rahat hareket etmeye Daha sonra Ezgi'nin günlüğü bizlerleydi. Hı hı. O da çok eğlenceli hı hı. bir konser oldu. Hoşça vakit geçirdik. Zaten üniversite e, topluluğu deyince herkesin aklına daha eğlenceli, daha heyecanlı bir kitle geliyor. Zaten odada da örgütlenme konusunda konuşurken en fazla öğrencilere önem vermemiz istendi. Çünkü oraya hareket getiren, dinamizm getiren yine öğrencilerdir. Heyecanlarıyla, yaratıcılıklarıyla e, ve bir görsellik yapmışsınız arkadaşlar. Çok fazla e, ilgi çekti. E, gazetelerde de gördüm e, bu süreçte. Çünkü sloganlar vardı, güzel sloganlarımız vardı, güzel pankartlarımız vardı. Ama biraz daha dikkat çekmek için öğrencilerin kendi emekleriyle yaptığı görsellikler daha ön planda galiba. Evet kesinlikle öyle. E, sloganlar e, mitinglerin e, başlıca elemanlarını içeriyor. Ama görsel, e, şöyleyim yani görsel e, yapılan ...şeyler daha fazla ilgi çekiyor, insanlara ilginç geliyor. Hı hı. Ee, öğrenciler dediğiniz gibi bu konuda daha üretken oluyorlar, daha dinamik oldukları için. Biz de arkadaşlarla bir araya geldik, ne yapabiliriz diye düşündük. Ee, bizim için çok önemli olan e, imza kampanyası falan düzenlenmişti, ilaçlar reklamına karşı. Buna dikkat çekelim istedik. Hem de e, yeni 4 storeların sonrasında Vimjo'lar onları bir eleştiren onları dikkat çekecek bir görsel hazırladık. Sine de dediğiniz gibi dikkat çekmiş ve dikkat çekmesi bizim için çok e, mutluluk verici oldu. Çabalarımız, emeklerimiz karşılığını buldu. Gazeteciler çok ilgi gösterdi. Fotoğraflar çek, çektiler. E, bu açıdan Başarıya ulaşması yemeklerin bizim için mutluluk verici tabi. Orada sordular size muhakkak ne anlatmaya çalışıyorsunuz diye. Evet. Çünkü anlamadı. Ee, dışarıdan e, katılımcılar özellikle vatandaş olarak gelenler orada e, ne anlatmaya çalıştınız? Ee, bir görselde Wimjohn'un e, amblemi e, vardı yüzde. E, Diğerlerinde de birkaç 3-4 tane eczacı yaptık yine onların da yüzünü yaptık ve mutsuz bir yüz hı hı. onlara önlükler giydirdik çıtalar çaktık ee, zinciri oluşturduk kartonla zincir yaptık ee, zincirin bir kolunu Vimjo patronuna, Burjuvaziye temsilen ona verdik diğerini de e, eczacıların boynuna bağlayarak onları zincirlediğini zincir eczaneleri işte eczanelerin marketleşme süreci market eczaneleri bunları dikkat çekmeye çalıştık ee, birkaç kişi mitingde de arkadaşlara sormuş tabi ya bu e, Vimjon'un amblemini pek yakın değil şimdi onları bilmiyorlar ama sormuşlar bu nedir falan diye birkaç arkadaşla bahsetmiş Vimjon'un amblemi işte böyle e, zincir eczaneleri market eczaneleri sembolize etmeye çalıştık falan diye o açıdan çok keyif verici oldu görsel açıdan. en son miting biterken ben de bir e, olay anlatayım e, biz o maketleri aramıza alıp halay çektik zincirleri kırarak e, ve bümcoyu atarak <gülüyor> bir kurtuluş sembolü e, yapmaya çalıştık e, bir halay bittikten sonra yavaş yavaş toparlanırken bir bayan geldi yanıma dedi sizin oğlunuzu Kızımızı isteyebilir miyiz diye Önce şaşırdım ne alaka hani Nereden çıktı bu diye Maketlerimizi çok beğenmiş 2 yaşında bir kızı varmış Annen lütfen bunu eve götürelim diye ee, Yanında birazcık huysuzluk çıkarmış En sonunda geldi özür dileyerek Bizden böyle bir talebi olduğunu iletti Biz de tabi seve seve verdik Oğlumuzu kızına Onu da anlattıktan sonra Biz yine bir ara verelim şarkı arası Daha sonra tekrar devam ederiz Arkadaşlar, Vimjo dedik. Eczacı istihdamı e, çok gündemde çünkü bir, bu aralar. Ona değindik biz mitingde. Yani e, şöyle bir şey var bir de bizim öğrenciler olarak gündemimizle eczacılar arasında elbette bir fark olacaktır. Eczacılar daha çok gündelik problemlerine nedir? İşte medulanın çalışmaması, kare olayı, e, G2D'ler... Ve son zamanlarda özellikle yaşadığımız sağlık uygulama tepliğinde birkaç değil bir sürü değişikliğin eczacı da yarattığı şu aralar çok büyük sıkıntılar var. Geri ödeme kapsamından çıkarılan ilaçlar, bunun yanında şeker ölçüm çubukları hem medyada çok yer tuttu. Direkt hastayla eczacıyı karşı karşıya getiren problemlerken, ...yani eczacılar olarak gerçekten... ...değineceğimiz çok sıkıntı var. Ama öğrencilere bunu anlatamayız zaten. Çünkü pratikte böyle bir... ...sıkıntıyla karşılaşmadıkları için... ...biz daha farklı... E, ...bir yol denedik onlara. Ve farklı şekilde yaklaştık. Bunu tabii e, yapan sizlersiniz. Ben sizlerden bu konuyla ilgili... ...bilgi almak isterim. Ee, ben şeyden bahsetmek istiyorum. Okulda arkadaşlarla... E, ...mitinge çağrı yaparken... E... El bildirilerinde, mitingin bildirisinde e, eczacıların talepleri yazıyordu. Herkese el bildirilerini sunuyoruz. İşte ardından e, sorunlarda, orada yazan sorunlarla ilgili açıklamalar yapıyoruz. Bir arkadaş şey dedi, çok hoşuma gitti. E, ne güzel ya dedi, eczacılar e, ekonomik talepler üzerinde... E, kaynaklı yani oradan hareketle mitinge gitmiyorlar. Çünkü genelde mitinglerde hep böyle yani bizim bize yakın oluyor. Çünkü insanların en büyük sorunlarından biri ekonomi olduğu için ya maaşa zam hani miting deyince işçilerden şeyle e, sosyal hak mücadelesi ya da halk sağlığının dikkat çekmesi izleyicilerin öğrenciler için çok e, dikkat çekici oldu. Kesinlikle öyle yani bu bizim karşılaştığımız çok sık e, bir sorudur. Mitinge gidiyoruz dediğimizde ne oldu? Paranız mı azaldı? Yani Eczacı o kadar kötü bir pozisyon yüklenmiş ki son zamanlarda ne kadar şey deseniz de yani eczacı tamam mutlaka maddi kaygılar taşıyacak. Bu herkes için geçerli. Bunun ötesinde eczacı eczacılık mesleğinden uzaklaştırıyorlar. Yani biz 5 senelik eğitimde aldığımız birçok... Ee, Birçok uygulamayı eczane ortamında bırakın uygulamayı hastayla iletişimde bile problem yaşıyoruz. Niye? Direkt hastayla eczacıyı karşı karşıya getirme politikası hakim. Bugün yaşadığımız sıkıntıların en başında bu geliyor. Biz derdimizi hastaya anlatamıyoruz. Yani hastanın derdini anlıyoruz ama kendi derdimizi anlatamıyoruz hastaya. Ve e, sık sık karşılaştığımız soruydu bu. E, i̇şte miting yapacağız kendi eczacı arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız bile bu diyor. Çünkü öyle bir eczacılık mesleğine yapıştırılmış bu profil. Yani maddi kaygılarla daha çok miting alanına gittiğimiz zannediliyor. Ama değil, ne yazık ki değil. Çünkü biz mesleğimizi yapamıyoruz. Tabii dediğim gibi yani bizim daha çok farklı konulara değindik öğrenciler olarak. Bunu eczane açtıktan sonra umarım birçoğu eczane açar. Çünkü herkes bu şekilde şartlanmış, kendini buna adapte etmiş ve severek yapacaklarına da çok eminim. Umarım koşullar o zaman düzelir. Hiçbir sıkıntı yaşamadan eczacılık mesleğini en güzel şekilde gerçekleştirirler. Ama tabii öğrenci olarak bizim gündemimiz daha farklıydı. Bizim İlk gündemimiz geleceğimiz, gelecekte ne olacağımız. Vimjolara bu yüzden çok değindik. Çünkü mevcut eczacı e, ne kadar ilgilendirse de e, bizi daha çok ilgilendiren bir konu. Neden? Tamam drugstore'lar dedik, kapatıldı. <gülüyor> Öyle bir de slogan vardı. E, for you olmadı, drugstore tutmadı. tutmadı. Neydi gerisi? Vimjoyu kim yutar? Vimjo'yu kim? Gratis satamadı vardı. Bir evet. de Vimjo'yu kim yutadı? Evet bu Vimjo'lar çok fazla gündemde değil şu aralar. Yeni yeni e, marketleşme aşamasında daha önce internet satışıyla e, bir takım medikal malzemelerden tutun da ilaçlara kadar kişisel bakım e, olarak geçiyor ürünleri. Söz mü ona? Aynen öyle. Ama biz buna erken müdahale ettik. İstanbul Eczacı Odası sayesinde bize gençlere tanıttık bunun tehlikesini. Çünkü diğerlerinden farklı olarak kariyer sitelerinde eczacı istihdamı için eczacı ilanları veriyorlar. Eczacı aranıyor ilanları veriyor. Bu çok tehlikeli bir şey ve öğrencilerin en büyük sıkıntısı gelecekte karşılaşacağı işsizlik sıkıntısı. O nedenle e, başta Vimjo olmak üzere ilaçta reklamada e, vurgu yaptık. İlaçta reklamın yapılmamasına karşı. Çünkü hepsi aslında birbirinin e, devamı. İlaçta evet. reklamın e, önünü açarak zaten şu anda e, böyle bir gündemimizde var. Önünü açarak ilaçların geri ödeme kapsamından çıkartıp rekabeti artıracaklar. Eczanelerde bununla ilgili farklı bir uygulama da söz konusu olacaktır muhtemelen. Ve bunu marketlere taşıyıp insanlara daha görsel, daha yanında belki farklı promosyonlar şeklinde uygulayarak insanlara ulaştırmayı hastalara demiyorum. Çünkü hasta olmayan birçok vatandaş da kullanacak bu ilaçları bilgisizlikten. Yani toplum olarak da ilaç kullanma potansiyeline sahibiz. İlaç kullanmayı çok seviyoruz ve bunun önüne nasıl geçilecek o konuda endişeli olduğumuz için mitingde alanlarda bunu vurgulamaya değindik daha çok öğrenci arkadaşlarımızla beraber. Ama tabii mitingin ana gündemi eczacı öğrencileri, eczacılık öğrencileri ve eczacılık mesleği değildi. Tabipler Birliği'nin çaresiydi. Burada biraz da e, tabiplerden, tabip öğrencilerinden bahsedelim isterseniz. Siz nasıl gözlemlediniz oradaki e, doktor adaylarının tepkisini? Öncesinde, mitik öncesinde tıp öğrencileri koluyla da bir araya geldik. Öğrenci arkadaşlarla toplantı aldık. Görsellik açısından onların nelere dikkat ettiklerini ee, onlardan fikir almaya çalıştık. Onlar mesela bir şarkı bestelemişler. ...internet aracılığıyla insanlar ulaşmaya çalışmışlar. Bir de klip çekmişler. Ee, onu da Evet, e klip çekmişler. Çok hoştu mesela o onu e, biz de daha sonraki mitinglerde, büyük mitinglerde eğer olursa e, biz de deneyebiliriz. İlginç bir güzel bir fikirmiş. Onun dışında e, öğrencilerin e, tıp öğrencilerinin bizim olduğu gibi onlarda daha yoğundu. Çünkü Çarpi tabipler birliği yaptığı için e, üniversitelerde çalışmalar yürütmüş arkadaşlar. Onların da şeyi, katılımı iyiydi. Ankara'dan, İzmir'den, işte İstanbul'dan katılım sağlamışlar. Çok yani Türkiye genelinde bir çağrı olduğu için birçok e, tabip odası da tabi öğrencileriyle birlikte destek verdi oraya. Bunun dışında tabip tabip odasının yanında diş hekimleri odası, e, hemşireler, hı hı. E, sağlık emekçileri sendikası. Sağlık emekçileri deyince e, aklımda gelebilecek sağlıkla ilgili tüm personeller tabii, tabii, bizimle çok birlikteydi. çok fazla destekçimiz Ve vardı. Ve eczanelerin en büyük e, destekçileri, eczane teknisyenleri de oradaydı. O abilerimiz, ablalarımız da bizimle birlikteydi. Onlarla da birlikte eczanenin sorunları ile ilgili konuşma fırsatı bulduk. E, tabii e, buradan zaten teşekkürlerimizi de sunduk. Teknisyenlerin e, Ağırlığı da çok önemliydi burada. Onların destek vermesi gerçekten çok çok önemli. Neden? Çünkü bu, bu meslek e, her ne kadar tam olarak ekip olarak yapılan bir meslek olmasa da birbirimize e, verdiğimiz e, katkı, birbirimize verdiğimiz bilgi aktarımı, bilgi birikimi eczacı ve teknisyen arasında... Başka hiçbir meslekte yoktur belki böyle bir kesinlikle dayanışma. Öyle, kesinlikle. Kesinlikle. O nedenle yani şunu görmek gerçekten çok güzel. Katılımın hemen hemen öğrenci, eczacı ve teknisyen olarak neredeyse eşit olması bence anlamlı güzel. Yani kesinlikle. Yani teknisyenlerin öyle. bu kadar destek vermesi çünkü kendilerinin çalışma alanı bizim mesleğimize bir zarar geldiğinde. Bizimle beraber teknisyen arkadaşlarımız da bu konuda sıkıntı çekecekler. O nedenle ben tekrar teşekkür etmek istiyorum arkadaşlarımıza. Bizler de teşekkür ederiz. Tabii çağrı e, Tabipler Birliği'nin çağrısıydı. Biraz da ona değinmek istiyorum ben. E, şimdi doktor arkadaşlarımızın da e, birçok sıkıntısı var. Hele hele asistanlarımızın çok büyük sıkıntıları var. Bir performans değerlendirmesi söz konusu. Yani sağlığın bence geldiği en son nokta, sağlıkta dönüşümün iliklerimize kadar işlendiği noktadayız biz şu anda. Ya performans değerlendirmesi bir doktor için gerçekten e, anlam verilemez bir değerlendirme. Bugün e, kaç kişi bilmiyorum hayatını kaybetti ama normal doğuma zorladığı için hastaları... Sağlık Bakanlığı'ndan daha fazla ücret, daha fazla maaş söz konusu olduğu için. Yani tabii etiklik ayrı bir mesele ama buna iten etkenlere bakacağız biz. Bu performans değerlendirmesiyle birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Onun dışında tabii doktorlarımız için çok büyük bir sıkıntı. Yani hastaya tanıyı, tedaviyi anında uygulaması gereken, beş dakika bile belki sürmeyecek bir süre içerisinde bunu yapması gereken bir koşul sağlandı. Biz okuduğumuz fakültede bunun önemine çok değindik. En azından bir antibiyotik e, tedavisi sürecinde yani antibiyotik kullanımı sürecinde bile e, herhangi bir antibiyotiğin vücudumuza tehlikeli olduğunu, e, spesifik e, grupların e, kullanılması gerektiğini birçok kez hocalarımızdan duymamıza rağmen ne yazık ki e, ne herhangi büyük teşhisler konulan hastalıklarda bile birçok yanılmalara sebep olacaktır bu. O nedenle ee, tabiplerin de çağrısı e, bu yöndeydi performans konusunda çok büyük bir sıkıntı yaşanıyor tabi sadece bu değil birçok alanda ama şu anda e, biraz önce de değindiğim gibi bu performans sağlığın geldiği son noktanın göstergesi. Ee, tabii sağlıkçılar diyoruz, sağlıkçılar diyoruz, destek verdik diyoruz ama bunun dışında diğer fakültelerden de destek veren vardı. Sanki ben birkaç kişiyle görüştüm orada. Kimler vardı tam olarak bilmiyorum. Ben örnek verebilirim. Bu öncelikle toplanma aşamasında odada bir araya geldiğimizde... ...mühendis arkadaşlarla ayrıca felsefe bölümünde okuyan bir arkadaşımız vardı Boğaziçi'nde. O gelmişti ve hemşire arkadaşımız vardı. Elbette bilinçli olmak bunu gerektiriyor bence de zor durumda kalındığında onların yanında olmak, arkadaşlarının ve bu haklı süreçte destek vermek mutlaka gerekli. Hemşire arkadaşımız da aynı zamanda aslında kendisi için de biraz da bu meydandaydı. Çünkü onların da çok zor bir okul yaşamı var. Örnek verebilirim kendisi hafta içi örneğin salı günü okula gidiyor. Fakat akşam yurda geldiğinde yemek yemeye vakti var sadece çünkü tekrar nöbete gidecek ve nöbette kesinlikle uyuması yasak. Tekrar nöbete gidiyor, sabaha kadar bütün gece serviste uğraşıyor ve geldiğinde tekrar kahvaltı yapacak kadar vakti var yurdunda. Tekrar gidip okula dersine girmesi gerekecek. Şimdi bu ne kadar verimli olabilir? Ya büyük bir soru. O da bunun için buradaydı. Ayrıca bu arkadaşlarımız için bir taşeronlaştırma durumu söz konusu. Hı hı. Özel hastanelerde çalışmak istediklerinde başka bir şirkete gidip öncelikle oranın çalışanı olmaları gerekiyor. Bu şirketler hiçbir emek vermeden, çaba tabii sarf etmeden bu kişiler, bu arkadaşlarımız üzerinden gelir elde ediyorlar. Ayrıca hemşirelere çok ihtiyaç olduğu meydanda ama bu şekilde hak ettikleri parayı da alamıyorlar. Biz sevindik. ...başka meslek gruplarından... ...arkadaşlarımızın yanında olmasını... ...bunun faydası da tabii ki... ...aynı ortamda olmamız... ...birbirimizi tanımamız... ...daha önceden birlikte vakit geçirmemizdi... ...bu açıdan üniversite öğrencilerine... ...kesinlikle yasak getirilmemeli... ...bir araya gelmelerine... ...engel olunmamalı... ...elden geldiğince... ...festivallerle, programlarla... ...öğrenciler... ...aynı ortamda bulunmalı... birbirleri tanışarak... ...muhabbet ederek dertlerini öğrenmeli. İşte biz bu arkadaşlar örneğin aynı yurtta olmamız sebebiyle bizimle gelebildi. Aynı yurtta sohbet ettik, anlattık. Onların da aynı problemler olduğunda biz de onların yanında olacağız. Yani tabii mutlaka destek vermek önemli ama biz hep şuna da vurgu yaptık. Ee, tabii e, meslek olarak sağlıkçıları ilgilendiriyor ama her şeyden önce halkı ilgilendiriyor... Bütün bu yapılan değişikliklerin dönüşümün mağduru sağlıkçılardan önce vatandaş olacaktır. O nedenle bize destek vermekten ziyade aslında kendileri içinde geldiler. Belki farkındalar belki değiller ama e, mağduru vatandaştır sağlıkçıdan önce diyoruz ve e, bir şarkı molası veriyoruz.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 Hali turna ne kalmış buralı göklerden başka ne kalır yarına bizden sonraya her şey binip gitmiş uçurtmalara sakın çıkma batikayollara o dağlara kırlara o karlı ova yer yenik düşüyor her şey zamana biz büyü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 Mitingi değerlendirdik, mitingi konuştuk, sağlıkçıların mitingini konuştuk ve en önemlisi bizim geleceğimizden bahsettik, kaygımızdan bahsettik. Son olarak e, sorularımı yönelteyim size. Bu mitingde e, neler kazandık? Yani tamam arkadaşlarla konuştuk, onları mitinge davet ettik ve... Öğrencilerin kazanımı ne oldu bu mitingde veya bizim kazanımımız oldu mu Gençlik Komisyonu olarak? Bence Gençlik Komisyonu'nun kazanımı çok oldu. Ee, hiç tanımayan arkadaşlar tanımış oldu. Ee, tanıyan arkadaşlarsa iyice bir güveni pekişti ve devam etmek istediler. Bu hani serüvene ne yapıyoruz? Dergi çıkartıyoruz. İşte bir takım film gösterimleri yapıyoruz. Örneğin e, çarşamba günü... ...biliyorsunuz belgesel gösterimimiz var. Bunun gibi aktivitelere... ...onlar da daha çok katılmak isteyecekler... ...bu saatten sonra. Örneğin yabancı arkadaşlar... ...farklı fakültelerden arkadaşlarının geldiğini söylemiştim. Bu hemşire arkadaş... ...kendi odasının hiçbir çalışması ...olmadığını, bu çok zayıf geçtiğini... ...ve hiç gençlere hitap etmediğini söylemişti. Ben bu açıdan... ...çok şanslı hissettim kendimi. Çünkü bizde mesela... Olcay sen sürekli... ...ya siz ne istersiniz... ...hani size hitap edecek nedir diye sorular soruyorsun. Bu şekilde... ...bize hakikaten eğlendirecek... ...güzel vakit geçirecek şeyler oluyor. Bu miting sayesinde... ...biz birbirimizde ...her şeyden önce daha fazla bir... ...birlik bilinci oluştu. Daha çok... ...bu tür organizasyonların içinde olmamız... ...gerektiği fikri iyice... ...biz aklımıza yerleşti. Onun dışında uzun zamandır birbirimize vakit ayıramıyorduk. Çünkü... İstanbul şehir açıkçası sürekli e, herkesin bir işi çıkıyor. Alternatif çok. Herkesin farklı ilgi alanları var. Ama e, bir film gösterisi yapacağız dediğimizde işte bir araya biraz toplanabiliyoruz. Farklı aktivitelerle biraz toplanabiliyoruz. Ama böyle büyük bir organizasyonda hepimiz bir aradaydık. Çok mutlu olduk. E, bence ilerideki yapacağımız şeylerin için e, bence bir fırsattı. Kesinlikle öyle. Zaten miting e, aşaması farklı bir aşamadır. Programın başında da değindik. Eğlence yani cenazeye gitmekten ziyade oraya davul zurna ile giderler. E, miting alanına bu şekilde girilir. Sloganlı coşkuyla girilir. Eee Şöyle bir şey olur miting sürecinde özellikle başka bir şehre gidiliyorsa otobüslerle sıra sıra otobüslerle ilk başta öğrenciler tanımadığı fakülteden tanımadığı insanlarla bir araya gelmenin en başta bir sıkıntısını yaşarlar. Daha sonra yavaş yavaş işte yemeklerde olsun molalarda olsun fotoğraf çekimlerinde olsun birbirlerini tanımaya başlarlar. Çok basit bir muhabbetten çok güzel muhabbetler çok güzel paylaşımlar çıkar derken geri dönüşte o yol hiç bitmesin isterler insanlar yorgunluğun dışında. Ya, biz şimdi işte bu arkadaşlarla tanıştığımızda bizi kendi üniversitelerine kendi fakültelerine davet ettiler. Hı hı. Kendi organizasyonları olduğunda biz de görmek istediklerini söylediler. Bu şekilde her şeyden önce iyi dostlar kazandık. Kesinlikle öyle beraber hem mesleğimiz adına bir şeyler söyledik çok e, güzel bir durum bu tabii hep beraber bir arada bunları söylemek hem de öğrenci olarak e, her zaman buna değiniyorum ama gitgide sanallaşan hayatımızda birbirimizden uzaklaşırken böyle mitinglerde etkinliklerde bir araya gelip hem e, geleceğimizi sadece meslek olarak da değil her konuda çünkü üzerimizde baskı var. Ee, aynı gün hatta pazar günü gazeteciler de bir eylem yaptı. Burada onu da vurgulamak istiyorum. Çok anlamlı bir eylemdi. Basın özgürlüğümüze zarar geldi. Basın özgürlüğümüz şu anda tartışılır durumda. Yani her şeyin son noktası vardır ya, galiba o son noktalardayız şu anda. Onların da destekçisi olmak isterdik. Tabii Ankara'da olmasaydık mutlaka onları da destek verecektik. Böyle bir durumda paylaşmanın, üretmenin de zorlaştığı bir ortamda biz bunu başarmaya çalışıyoruz şu anda. Tabii ki öyle. E, Taksim'de senin de bahsettiğin e, basın özgürlüğü ilgili yapılan eylem bugüne kadar İstiklal Caddesi'nde yapılan en kalabalık eylemlerden biriymiş. Bu çok mutluluk verici. E, basın özgürlüğüne e, tüm vatandaşların, gazetecilerin ilgi göstermesi önemli. E, biz de e, Ankara'da mesleğimizle ilgili sonlarımızı dile getirmek için oraya destek vermeyi tercih ettik mesleğimde öncelikli olduğu için ben de mitingin öğrencilere ve Gençlik Komisyonu'na getirdiği kazanımlardan biraz söz etmek istiyorum Gençlik Komisyonu'nun yaptığı etkinliklerin ne kadar yere basan işte önemli olduğunu anlamak için mitingler çok önemli yer tutuyor çünkü bizim bunun dışında yaptığımız tanışma toplantıları eğlenceler öğrenciler biraz daha ee, oralara yoğunluk gösteriyordu katılıyorlardı Hı. eğlence olunca ama bunun dışında mitiklere katılınca öğrencilerin e, öğrenci arkadaşlarının içinde bilinçli insanların olduğunu işte meslekle ilgili sorunları dile getirdiğini Görünce e, mitingin ne kadar anlamlı olduğunu fark ettiler. Bunun dışında e, öğrenci arkadaşların Merdan arkadaşında söylediği gibi diğer e, dışarıdan gelen arkadaşlarla tanışma fırsatı buldular. Eczane, eczacı teknisyenleriyle, eczacılarla bir araya gelerek meslekle ilgili sohbet etme şansı buldular. Bugün meslek hangi durumda? E, mesleğin içinde yaşanan sorunları e, öğrenciler dışarıdan kaba taslak görebiliyorlar. Bunun içine denlemesine öğrenme fırsatı buldular. Bunun dışında e, Merdan'ın da yine söylediği gibi çok eğlenceli, enerji dolu e, otobüste şarkılarla, türkülerle e, gidince öğrenciler e, bu işin kendileri için ne kadar faydalı, yararlı olduğunu fark ettiler. Dostluk, dostlukları kazanılması anlamında e, bunun yine farkına vardılar. Tabii zaten e, bu paylaşım sadece otobüste de bitmedi. Daha sonra özellikle pazar akşamı biraz da geç saatte gelince otobüsümüz... ...evi olan arkadaşlar, yurtta olan arkadaşlara yardım ettiler veya uzaktakiler. Yani bunu çok az yerde yaşıyor arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız. Yani işte gitgide... Kısırlaşan hayatımızda bir, e, Herhangi bir tanımadığın insanı eve almanın sakıncalarından bahsederken Televizyon programları yani Elbette sakıncaları var ama Böyle bir ortamda paylaşımın değerini anlıyoruz biz İnsanlarla yavaş yavaş sohbet kurmayı Onlara bir şeyler e, vermeyi Bir şeyler almayı onlardan Ancak bu şekilde öğreniyoruz Başka türlü zaten yolu yok bunun Evet bunun dışında ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Ee, diğer meslek gruplarına nazaran eczacılar arasında dayanışmanın halkla da çok farkında. Ee, günlük hayatta sohbet ederken eczacılarla ilgili sorunlardan ya da işte yeni getirilen yeniliklerden, reformlardan, sağlıklı dönüşümden falan. Halk daima şey diyor. E, o eczacıların kendi arasındaki birliğin, dayanışmanın çok ciddi farkında. Bu da bizim yaptığımız mitinglerle, eylemlerle, e, yaptığımız etkinliklerle ön plana çıkıyor. Halk bunun farkında. Biz de öğrenciler arasında, e, ezdajlar odasında ezdajlar nasıl örgütlüyse, bir aradaysa, bir paylaşım, bir eğitim söz konusuysa... ...bunu e, gençlik tabanında da, üniversitelerde, akademilerde geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hocalarımızın da bize destek vermesi gerekiyor bu konuda. Çünkü bizim önümüzdeki insanlar onlar. Bizim örnek aldığımız, günümüzün tamamını birlikte geçirdiğimiz kişiler oldukları için... Onların sözlerini elbette ki biz de riayet ediyoruz, önem veriyoruz. Ayrıca dedik yani ya yeni gelen arkadaşlara kimin sözünü dinler? Hani bir üst, üst dönemden çok hocalarının sözünü dinlerler. Bu açıdan hocalarının bu bilinci uyandırması çok önemli. Örneğin yeni gelen öğrencileri odaya kanalize etmesi veya bu tür etkinliklerde onların da desteğini beklemesi çok önemli. Hemşire hemşirelik okulunda okuyan arkadaşlarım kim hocalarının gelerek adeta bu sağlık eylemi için e, onların teşviğini muhakkak beklediğini söyledi. E, bu da bizim çok hoşumuza gitti. Asistan hocalarımız henüz e, bizimle aynı dönemi yaşadıkları için e, o her şeyin daha çok farkındalar ve bize daha yakınlar. Ama dediğimiz gibi Hocalarımızdan da desteği bekliyoruz onların bizimle olması çok önemli. Kesinlikle öyle yani özellikle yeni gelen arkadaşlar için fakülteye hocaların her dediği bir e, bulunmaz ve nimet değerinde olduğu için yani elbette bizim gibi düşünen birçok asistan e, arkadaşımız asistan hocalarımız var hocalarımız yine öyle. E, bunu da belki şöyle diyelim bir e, okuldaki çalışmalarımızda asistanlarla beraber bir gençlik komisyonu çalışması yaparsak e, düşünemedikleri için değil de e, uygulayamadıkları için belki bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Biz onlarla zaten birlikteyiz. Mesela kimi zaman kimi yürüyüşlerinde onların da e, sözleşmeli olması durumu ya da e, kadrolanması durumlarında evet. onların da çok yaşadığı problemler var. Biz gördüğümüz zaman onlarla birlikte yürüyoruz, birlikte sloganlarına eşlik ediyoruz. O açıdan o ...onlarla aslında bir uyum içerisindeyiz, evet. Kesinlikle öyle. Yani asistanların e, her zaman laboratuvarda ve derslerde... ...bize olan desteğini alanlarda da görmek isteriz tabii... Arkadaşlar son olarak cümlelerinizi alalım ve programımızı kapatalım. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik çünkü. Ben katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz olacak. Ee, ve bunun yanında çarşamba günü saat 8'de Mamakta adlı film e, belgesel gösterimiyle e, sizlerle buluşacağız bekliyoruz Mecidiyeköy birinci katta saat 8'de yönetmenin de bulunduğu bir film belgesel özür dilerim, belgesel gösterimi olacak. Ve daha sonra belgesel bitimi gösterim bitimi sırasında da bir söyleşi yapma fırsatımız olacak yönetmenle. Okullarda da bunun çağrısını yaparsınız. Ben de buradan genç havan dinleyicilerine sesleneyim. Çarşamba günü saat 8'de bekliyoruz belgesel gösterimiz arkadaşlar. Sizlerden bir cümle alıp programımızı kapatalım. Programda bize yer verdiğin için teşekkür ederiz Olcay. Biz elbette ki okulda da arkadaşlarımızla bunun kritiğini yaptık. Fakat burada seninle birlikte olmak, daha çok insana ulaşmak daha güzel. Ben de e, Radyo Havan aracılığıyla miting değerlendirmemizi e, insana ulaştırabildiğiniz için size teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler, görüşmek üzere. Genç Havan hazırlayan ve sunan Olcay Meşe.